53. Ayet Yine de ben nefsimi temize çıkarmak istemem. Çünkü Rabbimin esirgemesi olmadıkça nefis her daim kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir, dedi. 54. Ayet Hükümdar, elçinin Yusuf'tan getirdiği bu haber üzerine, onu bana getirin, onu kendime sırdaş olarak seçeceğim, dedi. Onunla konuşunca da Yusuf'a bugünden sonra hakikaten sen yanımızda mühim mevki sahibi güvenilir birisin dedi. 55. Ayet Yusuf, beni ülkenin hazinelerinin başına getir. Çünkü ben onları iyi korur ve idaresini de iyi bilirim dedi. Ayet-i Kerime'deki Hazreti Yusuf'un Mısır hükümdarından vazifeyi istemesi, İşleri Allah'ın rızasına uygun yürütmek içindi. Buna rağmen bir sene geçek terildi. Çünkü insanın kendisini beğenip temize çıkarması, kendisinin bizzat emirlik istemesi ve ona hırs göstermesi men edilmiştir. Nitekim Hak Teala da aşağıdaki ayette hükümdardan bahsetmeyip Yusuf'u o yerde bir hükümran olarak yerleştirdik buyurmaktadır. Peygamberimizden nakledilen bir hadis-i şerifte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 50. ayetteki elçinin 52. ayetle de yine Yusuf'a gittiği anlaşılmakta ve 52-53. ayette ondan getirdiği cevap üzerine de 54. ayette hükümdarın ona karşı güven duygusunun iyice kesinleşmiş olduğu görülmektedir. 52. ayetteki ihanet etmem sözünün kadına ait olması ihtimali zayıf gözükmektedir. Çünkü ihanetin meydana gelmemesi Yusuf'un ona direnmesinden dolayıdır. 56. ayet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 İnananlar ve Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar için, ahiret mükafatı elbet daha hayırlıdır. 58. Ayet Nihayet sözü geçen kıtlık yılı gelince, Mısır'dan zahire almaları için, Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Onlar kendisini tanımadılar ise de, o onları tanıdı. Yusuf Aleyhisselam kardeşlerine kim olduklarını sordu. Onlarda da, Yakup peygamberin 12 oğlu olduklarını, birini çölde kurt yediğini, baba bir kardeşleri Bünyamin'in de babalarının yanında kaldığını söylediler. 59. Ayet Yusuf onların zahiri yüklerini kendilerine hazırlatınca dedi ki, ''Baba bir erkek kardeşinizi de bana getirin. Gördüğünüz gibi ben onun hissesiyle beraber ölçüyü tastamam ve bolca yapıyorum.'' ve ben konuk sevenlerin de en hayırlısıyım. 60. ayet Eğer onu yanıma getirmezseniz artık benim yanımda size bir ölçek bile zahire yok ve bana da yaklaşmayın. 61. ayet Kardeşleri, onu babasından istemeye çalışacağız. Biz her halükarda bu isteğinizi yaparız dediler. 62. ayet Yusuf adamlarına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 ''Kendisi onun karşılığıdır. Biz hırsızlık yapan zalimleri böyle cezalandırırız.'' dediler. Yakup Aleyhisselam şeriatında hırsızlık yapana el konulur, köle yapılırdı. 76. Ayet Bunun üzerine Yusuf, öz kardeşinin kabından, yükünden önce hemen onu suçlama çekincesinden dolayı onların kaplarını aramaya başladı. Sonra onu kardeşinin kabından çıkardı.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 Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Ben ise Allah'ın onların hepsini bana kavuşturacağını ümit ederim. Çünkü o her şeyi hakkıyla bilen eşsiz hüküm ve hikmet sahibidir.'' dedi. Hz. Yakup aleyhisselamın hepsine kavuşmaktan maksadı Hz. Yusuf, öz kardeşi Bünyamin ve Mısır'da kalan diğer büyük kardeşleridir. 84. Ayet Ve Yakup onlardan yüz çevirdi de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 ibadet secdesi değil, o devirde yere kapanarak böyle bir selamlama şekli olduğunu söylemişlerdir. Fakat bunun ilk karşılamada yapılması gerekirken böyle olmadığı için bunu Allah'a şükür secdesi olarak anlamak daha uygundur. Ayette geçen Yusuf Aleyhisselam'ın rüyasının ortaya çıkışı 40 sene sonra olmuştur. 101. Ayet Rabbim sen bana mülk ve saltanat verdin ve sözlerin, rüyaların tabirini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, benim dünyada ve ahirette veliyim, sahibim, gerçek dostum sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih, müminler arasına dahil et. Rivayete göre Hz. Yusuf 120 yaşındayken, babası Hz. Yakup'dan 23 sene sonra vefat etti. Mısırlılar çok sevdikleri için onu kutsal saydıkları Nil'in Mısır girişine defnettiler ki, Nil'i ziyarette o da ziyaret edilmiş olsun. Sonra Musa aleyhisselam İsrail ile beraber Mısır'dan Filistin'e giderken onu da mermer tabutunun içinden alıp Kudüs'e götürdü ve babası Yakub'un yanına defnetti. Her Müslümanın en büyük arzusu kamil bir imanla Allah'a kavuşmak olmalıdır. allah Teala da böyle istemektedir. Bu da ancak Allah'ın emirlerine uygun yaşamakla mümkündür. 102. Ayet Ey Muhammed!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 aynı zamanda Allah'ın birliğine ve yalnız O'na kul olmaya başkaldırı vardır. 107. Ayet Onlar farkında olmadıkları bir sırada Allah tarafından kendilerini kaplayıp çepeçevre kuşatacak bir azap gönderilmesinden ya da kıyametin ansızın kopmasından emin midirler? 108. Ayet De ki, işte benim yolum budur. Allah'ın dinine davettir.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 geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Dördüncü ayet. Yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesindeki tat bakımından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 Rablerini inkar edenlerdir. Bunlar kıyamet gününde boyunlarında halkalar olan kimselerdir. Onlar ateş ehli cehennemliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İçerisinde böyle birbiriyle alakalı iki istifham yani soru hemzesinin bulunduğu ayetler on bir tanedir. Ayette görüldüğü gibi ilki kabul anlamında ikincisi ise kabul etmeme anlamında bir sorudur.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 Rahimlerin içindeki ceninin kalmasında ve gelişmesinde neyi eksiltip neyi artırdığını bilir. Onun yanında her şey bir ölçüye göredir. Dokuzuncu ayet O, görünmeyeni de, görüneni de bilendir. O, çok büyük, çok yücedir. Onuncu ayet Sizden sözü gizli tutanla onu açığa vuran, gece karanlıklarında gizlenen ile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 Emirlerinden yüz çeviren bir kavme bir kötülük dileyince artık onu geri çevirecek yoktur. Onlar için ondan başka bir veli koruyup yardım eden yoktur. Bilmez misin ki katı bir düsturdur bu hakça, bir kavmi bozmaz Allah onlar bozulmadıkça. Mehmet Akif Ersoy veya onlar özlerindeki kötü hallerini iyiye değiştirmedikçe Allah da onları değiştirmez. Ayet-i Kerime'de görüldüğü gibi Yüce Allah insan ve toplum iradesini iyi ve güzel ahlakı yani İslam'a uygun yaşayışı veya bunların aksini seçme konusunda serbest bırakmış, buna göre de karşılık takdir etmiştir. Aynı zamanda toplumun yöneticileri de kendilerinin bir örneği olduğundan Peygamber Efendimizin siz nasılsanız öyle idare edilirsiniz diye buyurduğu mübarek sözlerini de göz önünde tutarak önce toplum fertlerinin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 Böyle misaller verir. 18 ca ayet. Rabblerinin çağrısına uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Onun çağrısına uyup gelmeyenler ise, yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi ve onunla birlikte bir misli daha kendilerinin olsa, Allah'ın azabından kurtulmak için onu fidiye verirlerdi. İşte onlar var ya. Hesabın en kötü en şiddetlilisi onlar içindir. Varacakları yerde cehennemdir. O ne kötü bir yataktır. 19. Ayet Şimdi Rabbinden sana indirilen vahyin gerçekten hak olduğunu bilen kimse, bunu göremeyen kör kimse gibi midir? Ancak akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alırlar. 20. Ayet İşte onlar Allah'ın rabliğini kabul ve O'na kulluk ahdini yerine getirenler,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 Melekler de her bir kapıdan onların yanına girerler. 24. ayet Melekler, din uğruna dünyanın zevk ve zorluklarına karşı sabretmenizden dolayı size selam olsun. Dünya yurdunun iyi sonucu ne güzel derler. 25. ayet Ama İslam'ın esaslarına uyma anlamında söylediği şehadet kelimesiyle Allah'a verdikleri sözü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 ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur. Allah'ı istiğfar ve tevhidle anlamanın yanında en büyük zikir Kur'an'dır ki o da onu hem okumak hem de emirlerini hayata hakim kılmakla olur. O zaman fikir gönül ve hayat huzura erişir. Yoksa gayesi gerçekleşmeyen zikirlerle kalp ve hayat huzursuzluktan kurtulamaz. Allah'ın zikrini kalbine, Fikrine ve hayatına geçiremeyenler dalları sulanan fakat köklerine su ulaşamayan ağaçlar gibi olurlar. Şu da hadis-i şerifte sabittir ki özetle kim Allah'a itaat etmişse, farz ibadetleri yerine getirmişse Allah'ı zikretmiş olur. Fakat haramlardan kaçınmayan kimse namazı, orucu, haccı, zekatı çok olsa da Allah'ı zikretmemiş olur. Ayrıca beslenme eksikliği, zehirli gıdalar ve mikropların vücut sağlığımızın düşmanı olup onu tahrip etmesi gibi, ibadetsizlik, Allah'ı zikretmemek ve günahlarda ruh sağlığını tahrip eder. Şeytan da bunu unutturmak için daha fazla oyun ve eğlenceye daldırır. 29. Ayet İman edip salih amel işleyenlere ne mutlu. Zaten dönülecek en güzel yer onların olacaktır. 30. Ayet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 Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez. Ayet-i Kerime'deki yey es kelimesi, havazin ve naha kabileleri dilinde bilmek manasındadır. Allah dileseydi, mutlaka her şey onun dilediği gibi olurdu. Fakat Allah, imanı ve küfrü bildirdi. Kullara da onun seçimi için irade verdi ve sorumluluk yükledi. 32. Ayet Ant olsun ki,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 Allah kimin niyet ve ameline göre sapıklığında bırakırsa artık ona doğru bir yol gösteren yoktur. 34. ayet. Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha ağırdır. Onları Allah'ın azabından hiçbir koruyucu da yoktur. 35. ayet. Takva sahiplerine Allah'ın emrine uygun yaşayan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 Fakat gruplar içinde onun bir kısmını inkar eden, kabul etmeyen kimseler de vardır. Resulüm, de ki, bana ancak Allah'a kulluk etmem ve ona asla ortak koşmamam emredildi. Sizi ancak ona çağırıyorum. Dönüşümüz de ancak onadır. 37. Ayet Böylece biz bir hikmet gereğince onu, Kur'an'ı, Arapça bir hüküm olarak indirdik.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 O'nun etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Her şeye Allah hükmeder. O'nun hükmünü takip edecek, bozacak veya geri çevirecek yoktur. O hesabı çar çabuk görendir. Bu eksilme bazen mağlup olunan harplerle, bazen de yere batıran depremler ve yer kaymaları sebebiyle veya yerkürede meydana gelen olaylar neticesinde iki kutup bölgesinden dünya hacminin eksilmesi şeklinde olabilir. Her şey Allah'ın takdiri, kanunu gereğidir. Cenab-ı Hakk'ın Müslümanlara fetih ve yardımı ile kafirlerin diyarları gitgide küçülecek, İslam yeryüzüne bütünüyle hakim olacaktır. Ayette buna işaret vardır. 42. Ayet Onlardan önceki ümmetlerde peygamberlerine hile yapmış ve tuzak kurmuştu. Bütün tuzaklar hakkındaki takdir ve ceza yalnız Allah'a aittir. O,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 Ehli kitabın alimleri Hazreti Peygamber'in hak peygamber olduğunu biliyorlardı. İbrahim Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla 1. Ayet Elif Lağım Ra Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana, insanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa, Eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Düşüncelerin değil, şehvet perestliğin, madde peresliğin, erkek ve kadın pazarlamacılığının, içki, faiz ve tefeciliğin, çıkarcılık yarışının hakim olduğu, kendilerine dokunulmazlık öngörülen, verilen kişi ve kral tanrılarının hakimiyet kurduğu devirlerin karanlıklarından aydınlığa çıkarmak için yüce Allah bu Kur'an'ı indirmiştir. Böylece insanlığın asıl aydınlığa geçişi, toplumun nizamı, sosyal düzeni ve adaleti Kur'an dolmuş ve toplumda ilahi hakimiyet ve yine Kur'an'la sağlanmıştır. Çünkü Kur'an, hayat nizamı, dünya ve ahiret saadeti için gelmiştir. Kur'an, hayata rehber oldukça bu aydınlık devam edecektir. İkinci ayet O Allah ki göklerde olan ve yerde olan şeylerin hepsi ancak O'nundur. Uğrayacakları şiddetli azaptan dolayı vay küfre sapanların haline. Üçüncü ayet. O küfre sapanlar ahirete tercih ettikleri dünya hayatını severler. İnsanları Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu, o yolu, eğri, ilerlemeye mani, tutucu göstermek isterler. İşte onlar haktan uzak bir sapıklık içindedirler. Dördüncü ayet. Biz her peygamberi kitabımızı apaçık anlatsın diye ancak kendi halkının diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini amellerinin gereği olarak sapıklıkta bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O eşsiz güç, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. 5. ayet. Andolsun ki biz Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın gerek kendilerinin, gerek başkalarının başlarına getirdiği felaket ve nimet günlerini hatırlat diye ayet ve mucizelerimizle gönderdik. Bunda çokça sabreden, çokça şükreden herkes için ayetler, ders verici işaretler vardır. Altınca ayet Hani Musa kavmine Allah'ın size bahşettiği nimetleri hatırlayın. Kadınlarınızı Kızlarınızı sağ bırakıp da oğullarınızı boğazlayarak sizi işkencenin en kötüsüne çarptıran Firavun taifesinden sizi o kurtardı. Bunda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardır demişti. Dünyanın çeşitli yerlerinde İslam'ın sesinden ve onun fertler üzerinde hakimiyet kurmasından rahatsız olunmuş, bundan dolayı da Müslümanlara çeşitli zulüm ve işkenceler yapılmış, kısıtlamalar getirilip baskı altında bulundurulmaya çalışılmıştır. 7. Ayet Hani Rabbiniz size şöyle bildirmişti. Andolsun ki eğer şükrü yerine getirirseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok çetindir. Allah'a karşı şükrü yerine getirmek, emirlerine itaat, zikir ve verdiğinden vermekle gerçekleşir. Şükrü yerine getirmek, Rabbin rahmetinin, şefkat ve iltifatının şükür sahibine yönelmesini sağlar. Basireti açar. Şükre yerine getirmek, nimetleri verenin tanındığına ve kalpteki imanı dinamikliğine işarettir. Delildir. Yediğimiz, içtiğimiz helal rızıklar son derece kıymetli bir hazine olduğu halde, şükrü yerine getirmeme, şükürsüzlük onları, hayvani zevklerin tatmin edildiği ve sorumluluğu ağır olan nesneler haline getirir. Şükürsüzlük nankörlüğe, nankörlükse nimetin er geç elden gitmesine, helak ve azaba sebep olur. 8. Ayet Musa yine dedi ki, Eğer siz ve yeryüzünde olanların tamamı, toptan nankörlük etseniz bile, şüphesiz Allah zengindir, hiçbir şeyinde noksanlık olmaz. O, hakkıyla övülmeye layıktır. 9. Ayet Sizden önce geçenlerden Nuh, Ad, Semud kavminin ve onlardan sonra isim ve sayılarını ancak Allah'ın bildiği kavimlerin haberleri size gelmedi mi? Peygamberleri onlara mucizeler getirdi de, onlar ellerini onların o Resullerin ağızlarına karşı çevirip, biz sizinle bize tebliğ için gönderilmiş olan her şeyi inkar ettik. Çünkü sizin bize yaptığınız davetin mahiyetinden derin bir şüphe ve endişe içindeyiz dediler. 10. ayet Peygamberleri de onlara gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında mı şüphe içindesiniz? Halbuki o günahlarınızı bağışlamak ve sizi belirlenmiş bir vakte kadar bırakıp yaşatmak için hak dine çağırıyor dediler. Onlar da siz de bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsiniz. Bizi atalarımızın taptıkları tanrılardan vazgeçirmek istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık olağanüstü bir delil getirin demişlerdi. Son iki ayette görülüyor ki, gerek kafir, gerek müşrik, gerek münafık toplum veya gruplar, Allah'a gereği gibi inanmadıkları için peygamberlerin Allah'tan getirdikleri hakikatler karşısında büyüklenip, inanmayı kabullenemediklerinden, kah öfkelenip yumruk halinde parmaklarını ısırmışlar, kah yapılan tebliğe ve tevhide daveti işitmemek için parmaklarıyla kulaklarını kapamışlardır. Mekkelilerden Kur'an karşıtları ya Hazreti Peygamberden gizlenmişler, kaçmışlar veya ''Kur'an'ı dinlemeyin, dinletmeyin, onu düşündürmeye fırsat vermeyin, bunun içinde gürültü şamata yapın.'' demişler. Bunu yaygınlaştırmaya çalışmışlardır. Burada da aynı eylemin bir benzeri görülmektedir. Bütün devirlerde bu grupların yüce Allah'tan gelen hakikatleri açık veya gizli susturma, kin ve planları görülmüştür. 11. ayet. Rasulleri de onlara dediler ki: "Evet, biz de sizin gibi sadece birer insansınız. Fakat Allah kullarından dilediğine nimetini lütfeder." Allah'ın izni olmadan bizim size istediğiniz gibi kesin bir delil ve mucize getirmemize imkan yoktur. İnananlar artık ancak Allah'a güvenip dayansınlar. 12. Ayet O yollarımızı bize dosdoğru göstermişken biz ne diye Allah'a güvenip dayanmayalım? Bize yaptığınız eziyete karşı elbette dayanıp direneceğiz, yıkılmayacağız. O halde... Tevekkül Eden Müminler Yalnız Allah'a Güvenip Dayansınlar 13. Ayet İnkar Edenler Peygamberlerine Andolsun Ki Ya Sizi Yurdumuzdan Çıkarırız Ya Da Mutlaka Milletimize Dinimize Dönersiniz Dediler Rableri De Onlara Şöyle Vahyetti O Zalimleri Muhakkak Helak Edeceğiz Allah'ın dinine ve peygamberine karşı cephe alan küfür grubu, müminlere dillerini yaşama yollarını kapamak ve onları sindirmek için her ne kadar kötülük yapma planları hazırlasalar da, Allah'ın planı hepsine galip gelecektir. 14. Ayet Ve onlardan sonra o yere sizi yerleştireceğiz. Bu sözüm benim yücelik makamımdan korkan ve tehdidimden sakınanlar içindir. Bu ayeti kerimede daha hicret emri öncesinde Mekke'deyken Resulullah'ın da diğer peygamberlerin başına geldiği gibi memleketinden hicret edeceğine, sonra onu çıkaranların yurduna malik olacağına işaret vardır. 15. Ayet Peygamberler kendilerine düşman olanlara karşı Allah'tan yardım ve zafer istediler. Allah'ın yardımı üzerine her inatçı zorba perişan olup hüsrana uğradı. 16. ayet. Bunun ardından da onlara cehennem vardır. Orada onlara irinli su içerilir. 17. ayet. Onu zorla yutmaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecek ve her taraftan ona ölüm gelecek. Her yerinden ölümü hissedecek ancak yine de ölmeyecek. Bunun ardından da bitmez tükenmez şiddetli bir azap vardır. 18. Ayet Rabblerini inkar edenlerin, küfre sapanların durumu şudur. Onların yaptıkları iyi işler, tıpkı fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir kül yığınına benzer. Onların kazandıklarından hiçbir şey ellerine geçmez. İşte haktan uzak olan sapıklık budur. Rabbi tanımak, ona iman edip emirlerini kabullenip, Samimi olarak teslim olmaktır. 19 ve 20. ayetler Allah'ın gökleri ve yeri hakkıyla yerli yerince yarattığını düşünüp gerçeği görmedin mi? Eğer o dilerse sizi giderir, yerinize imanlı ve itaat eden yepyeni bir halk getirir. Bu da Allah'a güç değildir. 21. ayet İnsanların hepsi Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Güçsüzler taifesi, büyüklük taslayan yönetici ve önderlere Doğrusu biz dünyada dine aykırı işlerde size uymuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından herhangi bir şeyi bizden giderebilir misiniz? Diyecekler. Onlar da Eğer Allah bizi doğru yola eriştirseydi biz de sizi doğru yola götürürdük. Artık sızlansak da sabretsek de bizim için birdir. Kaçıp sığınılacak bir yerimiz yoktur derler. 22. Ayet İş bitirilince kullara ait ilahi hüküm verilince şeytan cehennemdekilere Doğrusu Allah size gerçeği vaat etmişti. Ben de size istediğiniz gibi yaşayın korkmayın ahiret yoktur diye vaat etmiştim. Sonra sözümden cayıp sizi yüzüstü bıraktım. ''Benim sizin üzerinizde hiçbir hakimiyetin baskı gücüm yoktu. Ben sizi sadece inkar ve isyana çağırdım. Siz de hemen bana uyup geldiniz. O halde kusuru bana yükleyip beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız. Esasen evvelce beni Allah'a ortak tutmanızı, Allah yerine bana tapmanızı da kabul etmemiştim.'' der. Elbette böyle zalimlere pek acıklı bir azap vardır. Dini konularda Allah'a karşı gelenlere itaat, şeytana itaat etmek gibidir. 23. Ayet İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, İltifat ve duaları selamdır. Esenlik dilemektir. Ayet-i kerimede mazi sigası kullanılması, Allah'ın ilmi ezelisinde bunun kati olarak gerçekleştiğini, kulları göre de ileride olacağını bildirmektedir. 24. ayet Görmedin mi? Allah nasıl bir benzetme yaptı? Tevhid ve şehadet olarak güzel söz, kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. Bu ayeti kerimede geçen güzel sözü Allahü Teala bizim anlamamız için kökü sağlam, sabit, yıkılmayan, kurumayan, dalları yer ve gök semasını tutmuş, meyvesi güzel olan bir ağaca benzetmektedir. Müfessirlerin açıklamasına göre bu güzel söz, kelime-i tevhid, kelime-i bu ağaç ise marifetullah ağacıdır. Benzeyen, benzetilenin özelliğini taşır. Bu bakımdan Marifetullah, yani Allah bilinci ağacı kimin kalbine dikilir, orada ne kadar kuvvetli köksalar ve ne kadar güzel gelişip meyvelerini verirse, o insan artık özüyle, sözüyle, ahlak ve davranışlarıyla kemale ulaşır. Allah'a kulluk görevini yerine getirir, şirkten ve tahttan uzaklaşır. Yalnız Allah'ın rızasına uygun iş ve hareketlerde bulunur. Bu sayede de dünya ve ahiret saadetini hazırlamış olur. Aşağıdaki ayet-i kerimede belirtildiği gibi, kalpte, düşünce ve duygudaki kötü kelime ise, küfür olup Allah'ı ve O'nun hüküm ve hakimiyetini tanımama sözüdür ki, her türlü fitne, fesat, musibet ve felaketin kaynağı olup, bu dünya ve ahiret bedbahtlığına sebep olur. 25. Ayet Ki o ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir, Allah insanlara düşünüp ibret alsınlar diye işte böyle misaller verir. 26. ayet Küfür ve inkarcılık gibi kötü bir sözün ve sahibinin durumu da gövdesi yerin üstünden kolayca kesilip koparılan, bu sebeple yerinde durması mümkün olmayan kötü bir ağaç gibidir. 27. ayet Allah şirk ve tağutu reddederek iman edenleri, Dünyada ve ahirette sağlam bir söz olan kelime-i şehadet üzere sabit tutar. Allah küfre sapan zalimleri de sapıklıkta bırakır, saptırır. Allah bilediğini yapar. 28 ve 29. ayetler Allah'ın nimetini nankörlükle, küfürle değiştirenleri ve haltlarını helak yurduna yani cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? Onların hepsi oraya girecekler. Orası ne kötü bir duraktır. 30. ayet. Onlar insanları Allah yolundan saptırmak için Onun yerine bir takım denk varlık ve şahıslar koyup Allah yerine onlara bağlanmayı sağladılar. De ki, şimdilik dünyada eğlenin. Hiç şüphe yok ki dönüşünüz ateşedir. 31. ayet. İman eden kullarıma söyle. Namazı dosdoğru kılsınlar. İçinde ne bir dostluğun, ne alışverişin bulunduğu bir gün gelmeden evvel, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda, gizli ve açık olarak infak etsin, harcasınlar. 32. Ayet Allah, gökleri ve yeri yaratandır. Semadan yağmur indirip, onunla sizin için rızık olarak meyve ve mahsuller çıkarandır. Emri ile denizde akıp gitmesi için, gemileri istifadenize veren, ırmakları da istifadenize verendir. 33. Ayet Adetleri üzere, düzenli bir şekilde yörüngelerinde seyreden güneşi ve ayı sizin istifadenize sunan, geceyi ve gündüzü size faydalı kılan O'dur. 34. Ayet O Allah, kendisinden isteyebileceğiniz her şeyden size verdi. Öyle ki, Allah'ın nimetini sayacak olsanız, sayamazsınız. Buna rağmen doğrusu insan yine de çok zalim, çok nankördür. Yahut istediğiniz şeylerin hepsini size verdi. Bu şekildeki manada ayetteki min harfi tebiziye değil beyaniye veya zaide olur. 35. ayet Hani İbrahim hanımı Hacer ile oğlu İsmail'i Mekke yöresine yerleştirip şöyle demişti. Ey Rabbim bu şehri emniyetli kıl, beni ve oğullarımı heykellere putlara tapmaktan uzak tut. Hz. İbrahim emniyet istiyor, sebebi de putların ve putperestlerin bulunduğu beldede emniyette olmamasıdır. Böyle yerlerde anne rahmindeki cenin dahi emniyette değildir. 36. Ayet Ey Rabbim! Çünkü onlar, putlar, insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldular. Artık kim bana uyarsa işte o bendendir. Kim de bana karşı gelirse onu sana bırakırım. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. 37. Ayet Ey Rabbimiz ben çocuklarımdan bazısını senin mukaddes evin olan Beytullah'ın yanında ikinsiz çorak bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz namazı ikame etsinler orada diye böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve onları çeşitli meyveler ile rızıklandır ki sana şükretsinler. İbrahim aleyhisselam insanlardan bir kısmı ifadesini kullanmasaydı, insanların hepsi gönüllerini onlara verirler, Yahudi ve Hristiyanlar da orada hac ederlerdi. Onların iman ve haclarını kendilerine bırakmıştır. Allah duasını kabul etti, oraya emin bir yer kıldı. Her mevsimde meyvelerin, masullerin çeşidi orada toplandı. 38. Ayet Ey Rabbimiz, doğrusu sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. 39. Ayet İhtiyar halime rağmen bana, İsmail ve İshak'ı veren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı elbette işitendir, kabul edendir. İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam doğduğunda 99, İshak aleyhisselam doğduğunda ise 112 yaşındaydı. 40. ayet Ey Rabbim, beni ve neslimden gelenleri de namazı gereği gibi kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Burada kendimize, zürriyetimize ve geçmişlerimize dua etmemiz işaret ediliyor. 41. ayet Ey Rabbimiz, Hesabın görüleceği kıyamet gününde beni, annemi, babamı ve tüm müminleri bağışla. Bu dua Hz. İbrahim'in babasını istiğfar etmekten nehyedilmesinden önceydi. 42. Ayet Ey Resul! Allah'ı zalimlerin yaptığı şeylerden sakın habersiz zannetme. Ancak Allah onları gözlerin dehşetten dışarı fırlayacağı bir güne kadar erteliyor ve Zaman Tanıyor 43. Ayet O Gün Onlar Başlarını Göğe Dikerek Gözleri Kendilerine Dönüp Bakamayacak Şekilde Koşup Dururlar Artık Onların Kalpleri Kafaları Dehşetten Dolayı Bomboştur 44. Ayet Ey Muhammed insanları Kendilerine Azabın Geleceği O Günü Haber Verip Uyar Çünkü Zulmedenler O Gün Ey Rabbimiz bize kısa bir süre tanı da senin çağrına uyalım, peygamberlere tabi olalım derler. Fakat boşunadır. O zaman kendilerine şöyle denilir. Önceden dünyada sizin için hiçbir zeval olmadığına, sonunuzun gelmeyeceğine dair yemin etmiyor muydunuz? 45. Ayet Siz üstelik Ad ve Semud kavimleri gibi kendilerine zulmedenlerin yerlerine yerleştiniz. Onlara ne azaplar ettiğimiz size açıklanmıştı ve size buna dair birçok misaller de göstermiştik. 46. Ayet Hal böyleyken yine de onlar peygamberlere karşı tuzaklar kurdular. Halbuki onların tuzaklarıyla dağlar bile kaybolacak olsa yine de hilelerinin karşılığı Allah katındadır, hilelerini kendi aleyhlerine çevirir. 47. Ayet o halde asla Allah'ın peygamberine verdiği sözden döneceğini sanma. Şüphesiz Allah, mutlak galip, intikam sahibi, herkesin hak ettiği cezayı vericidir. 48. Ayet Öyle bir gün gelecek ki yer başka yere, gökler de başka göklere değiştirilecek. İnsanların hepsi kabirlerinden kalkıp her şeye üstün gelen tek Allah'ın huzuruna çıkacaklar. 49. Ayet O gün günahkarların kelepçelerle birbirine bağlanmış olduğunu görürsün. 50. Ayet Onların gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürüyecektir. Çünkü yüzleri hakka yönelmemişti. 51. Ayet Bütün bunlar Allah'ın herkese hayır ve şer olarak kazandığının karşılığını vermesi içindir. Allah hesabı çok çabuk görendir. 52. Ayet Bu Kur'an insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir.